Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinize hıyanet etmekte olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecirden, siyah ip, beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Meslitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Muhtemelen Yahudilerin ve Hristiyanların adetlerinden etkilenen bazı sahabiler Ramazan gecelerinde cinsel ilişkinin caiz olmadığını zannediyorlardı. Ayrıca sahurun da uykudan önce yeneceğini, yassı kılınıp uykuya yattıktan sonra uyanıp sahurluk diye bir şey yenilemeyeceğini sananlar vardı. Bu yüzden bazıları sıkıntıya düşüyor, sahura kalkmadıkları için gündüz açlıktan bayılıyorlar, gece cinsel ilişkiyi yasak sananlar dayanamayıp eşleriyle birleşiyorlar ve bunu gizliyorlardı. Kur'an'ın ifadesiyle böylece kendilerine hıyanet ediyorlar. Yani başkalarına da ifade ettikleri zanlarına ve kanaatlerine gizlice aykırı davranıyorlardı. Hadis kitaplarında ve tefsirlerde bu olaylarla ilgili birçok örnek vardır. İslam'a mahsus oruç ibadetinin farz kılınmasını takip eden günlerde, bu gibi olaylar ve yanlış anlamalar ortaya çıkınca sınırları belirleme ihtiyacı doğdu ve bu ayet gönderildi. Ayete göre, oruç gece bitince başlayacak ve ertesi gecenin başlamasına kadar sürecektir. Yani oruç ibadeti gündüze mahsustur. Gece bu ibadetin vakti değildir. Güneşin batmasıyla başlayan gece boyunca yemek, içmek, cinsi temas ve benzeri bütün mübah, günah olmayan şeyler serbesttir. Allah tövbenizi kabul etti, sizi bağışladı cümlesi, daha önce böyle bir yasan bulunduğuna işaret ederse de bu konuda ayet ve hadis olarak bir delil yoktur. Hıyanet Tövbenin kabulü ve bağışlama, kendi zanlarına ve anlayışlarına göre yaptıklarını günah sayanların bu kabulleri ve kanaatleriyle ilgilidir. Siz kendiliğinizden sınırlar koydunuz, sonra bunları çiğnediniz, günah işlediğinizi düşünerek tövbe de ettiniz. Allah tövbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Zaten böyle bir yasak da yoktur denilmek istenmiş, durum böylece açıklığa kavuşturulmuştur. İsteyenin, Ramazan gecesinde eşiyle cinsi temasla bulunabileceği bildirildikten sonra, ''Allah'ın sizin için yazdığını isteyin'' buyurulmaktadır. İstenecek şeyin ne olduğu konusunda çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bize göre en uygun olanı, bu serbestlikten yararlanmaktır, temasın tabii meyvesi olan çocuktur. Allah'ın hayırlı evlat vermesini istemektir. Oruç ibadetinin güneşin batmasıyla sona ereceği konusunda ihtilaf yoktur. Ne zaman başlayacağı ve güneşin normal sürelerde doğup batmadığı yerlerde nasıl oruç tutulacağı konusunda ise farklı anlayışlar ve yorumlar vardır. Orucun başlama zamanını da belirlemek üzere gönderilmiş bulunan bu ayette mesele bize göre açıklığa kavuşmuştur. Şöyle ki, Ayette gece, leyl kelimesi iki defa geçmektedir. Baştaki gece, daha sonra gelen açıklamalarla birlikte orucun başlangıcını göstermekte, sondaki yani sonra orucu geceye kadar tamamlayın cümlesinde geçen gece ise ibadetin bitiş vaktini işaretlemektedir. Başta, Oruç gecesinde kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmak size helal kılındı denirken, bu iznin geceye mahsus olduğu, gündüze sarkmayacağı açıkça bildirilmiş olmaktadır. Arapçada gece tanımlanırken, başlangıcının güneşin batması olduğunda ihtilaf edilmemiştir. Sonu ise iki türlü belirlenmiştir. Tan yerinin ağarması, fecri sadık… Güneşin doğması, yani Arapça'da güneşin batımından tan yerinin ağırmaya başlamasına kadar geçen süreye de, güneşin doğmasına kadar devam eden süreye de gece denilmektedir. Buradaki gece, yani oruç gecesiyle hangisi kastedilmiştir? Şüphesiz birincisi, çünkü ayette oruç yasaklarının başlamasıyla ilgili sınır belirlenirken fecir kavramı esas alınmıştır. Fecirden, siyah ip, beyaz ipten sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar ifadesi, tanyerinin beyazlığı, gecenin siyahlığından ayrılıncaya kadar, yani fecir söküp tanyeri ağırmaya başlayıncaya kadar anlamına gelmektedir. Bu konuda rivayet edilen hadisler içinde, geceyi güneşin doğmasına kadar götüreni yoktur. Hadislere göre gecenin sonu tanyerinin ağırmaya başlamasıdır. Bu sebeplerden dolayı imsakın, Orucun başlangıcının güneşin doğmasıyla başlayacağını söyleyen hiçbir müçtehit ve müfessir yoktur. Bazı zaman, mekan ve durumlarda ağarmanın tespiti güç olduğundan emin oluncaya kadar yeme içme serbestliğinden faydalanılmasına izin verilmiştir. Günümüzde olduğu gibi tan yerinin ağarmaya başladığı birçok araçla ve kolaylıkla tespit edilince oruç başlar ve artık orucu bozan fiiller yasak hale gelir. Ekvatordan kuzeye ve güneye doğru ilerledikçe güneşin doğma ve batma vakitleri değişir, uzar ve kısalır. Nihayet günlerce ve aylarca doğmadığı veya batmadığı enlem derecelerine ulaşılır. Bu bölgelerde yaşayan Müslümanlar namaz ve oruç vakitlerini nasıl ayarlayacaklardır? Bazı fıkıhçıların ileri sürdüğü, normal vaktin olmadığı yerlerde normal mıntıkalara mahsus oruç ve namaz ibadeti de olmaz. Düşüncesi isabetli değildir. Allah Teala, Mekke ve Medine gibi yerlerde yaşayan Müslümanlara hitap ederek, 24 saatlik bir zaman dilimi içinde 5 kere namaz kılmalarını ve yılda 1 ayda oruç tutmalarını istemiştir. İbadetin sebep ve hikmeti bir yandan insanın ibadetle eğitilmesi, Allah'a yakınlık elde etmesi, diğer yandan ahirette geçer akçe olan ecir ve sevabın elde edilmesidir. Güneşin aylarca doğmadığı veya batmadığı yerlerde yaşayan müminler de çalışma, dinlenme, yeme ve içme gibi hususlarda hayatlarını 24 saate göre düzenlemekte yani normal mıntıkalarda yaşayan insanlar gibi yaşamaktadırlar. Bu müminlerin de dini eğitime ve sevaba ihtiyaçları vardır. Bu sebeple ibadetlerini de aya ve güneşe göre değil farazi ve itibari sanal olarak ayarladıkları günlerine göre yapacaklardır. Bu şartlarda yaşayan müminlerin uygulayacakları vakit cetveli bakımından alimlerce iki yol gösterilmiştir. Mekke takvimini uygulamak, kendilerine en yakın normal bölgenin takvimini uygulamak, kıyamet yaklaştığında ve deccal çıktığında günün çok uzun olacağını bildirmesi üzerine Hz. Peygamber'e bu bir yıl kadar uzun günde namazları nasıl kılacaklarını soran sahabiler, daha önceki normal günlere göre kılarsınız, cevabını almışlardı. Bu hadiste az önceki belirttiğimiz çözüme ışık tutmaktadır. Mescitlerde ibadete çekilmişken, kadınlarla cinsi ilişkide bulunmayın cümlesinde geçen ibadetin, İslam geleneğinde adı itikafdır. İtikaf, cemaat, köy, mahalle ve benzeri, Halkından en az bir müminin mescide çekilerek bir müddet kendini ibadete vermesi, evinden, işinden ayrı kalması, halkla günlük ilişkilerini askıya alması şeklinde yapılır. İbadet niyetiyle kısa bir müddet bile mescitte kalmak itikaf sayılmıştır. Hazreti Peygamber Ramazan'ın son 10 gününde mescitte itikaf ibadeti yapmış, son yılında bunu iki katına çıkarmıştır. Bazı eşleri ve sahabiler de bu konuda ona uyup aynı ibadeti ifa etmişlerdir. İtikaf ibadeti yapan kimseye yasak olan şey, tabii ve zaruri ihtiyaçları dışında mescitten çıkmak ve eşiyle cinsel ilişkide bulunmaktır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.